Şu hale bak. Sokaklar bomboş. Daha hava yeni karardı. Herkes evine çekildi. Anlaşılan polisin uyarısı işe yaramış. İyi akşamlar. <Gülüyor> ah, sen miydin Fransin? Çok korkuttun beni. Neden? Sana geleceğimi biliyordun. Sinemaya gitmeyecek miydik? Gideceğiz tabi. Kafamda az önce radyo haberleri vardı. Sen de tam o sırada gelince <gülüyor> korktum biraz.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 Korkuyorum Levin Acaba koşsak mı? Saçmalama prensin ah, Aman Allahım. Şuraya, şuraya bak Levin ya oraya bak. E, ne var ki orada? Bir, bir, bir kadın yatıyor, çalıların dibinde. Bak görmüyor musun Levin ya bir kadın bu. Ah, ah. Aman Allahım. Evet bir kadın. Gel benimle. Hayır, hayır gelemem. Gel diyorum. Hayır. Belki de yardıma ihtiyacı vardır.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 Zümbülere <gülüyor> ne zaman öldürüldü bu kız? Üç gün önce kaybolmuştu. Polisler onu arıyordu. Şimdi burada. Öldürülmüş. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Kadın katili öldürmüş onu. İmdat! İmdat! Bağırma. İmdat! Bağırma dedim. Hemen polisi aramalıyız. <gülüyor> Lütfen bana sıkıca sarıl, Lavinia. Ah, ah, Çok üşüyorum. Ah, <gülüyor> Kış aylarında bile böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Ah, sarıl bana, Lavinia. Ah, sarıl bana. Tamam, Fransin. Kendine gel artık. <gülüyor> Korkacak bir şey yok. Bak, polisler de burada. <gülüyor> İyi akşamlar Bayan Lavinia, Bayan Fransin. Ben polis müfettişi Kennedy. Eliza Hemsl'in cesedini <gülüyor> bulan sizlersiniz, değil mi? Evet.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 Ben kadın düşmanıyım ay, ay, ay. Bu geceki kurbanlarım sizler olacaksınız ay, ay, ay. Tom seni budala herif Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi Korkma kalsın <gülüyor> benim istasyonunda çalışan Tom Hanks Kalsın yüreğim yerinden fırlayacaktı Salak şey bir de gülüyorsun Nasıl sizleri acayip korkuttum değil mi kızlar Duva ki üzerimde tabanca yoktu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 Patlamış mısır ister misiniz kızlar? Birimsever derken iyi gidiyor ha? Ben yerim. Fransin sen de yer misin? Ha? E, ne söyledin Levin'e? Allah aşkına çıkart aklından Eliza'nın cesedini Fransin. Kaç kere söyleyeceğim unut onu. Tabii tabii ne sormuştun bana? Patlamış mısır yer misin diye sormuştum. E, olur yerim. Bil bize üç tane patlamış mısır verir misin? <Gülüyor> tabii. Üç tane patlamış mısır.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 ...bir sana asılıyor galiba. Daha çok asılır. Lavinia onun gibi serseme yüz verir mi hiç? Aman bırakın şu gerizekalıyı kızlar. Mısırları aldık gidelim hadi. Şey az kalsın söylemeyi unutuyordum. Neyi? Öğlenleyin çikolata almaya geldiğinizde... ...adamın biri sizi sormuştu bana Lavinia. Aa, öyle mi? Kim peki? Adamı tanımıyorum. Yabancıydı sanıyorum. Üzerinde çizgili lacivert elbise vardı. İnce uzun boylu soluk yüzlü birisiydi.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 Ona adresini vermedin değil mi? Şey. Verdin mi, vermedin mi? Birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te dere yatağına yakın bir yerde oturuyor dedim. Bu da da Geri zekalı. O, o an aklıma bir kötülük gelmedi. İnanın az önce Elisa'nın cesedinin oralarda bulunduğu haberini öğrenince aklım başıma geldi. Pişman oldum ama artık ne yapabilirim? Bunu nasıl yapabilirsin bil? Adam ya aranan kadın katili ise ya Lavinia'yı öldürürse çok çok üzgünüm. Ama belki de büyütülecek bir durum yoktur ha? Sen öyle san koca burala. Ah, hadi kızlar sinemaya gidelim. Filmin başlamasına 15 dakika kaldı. Çıkalım dışarıya. Sana inanamıyorum Lavinia. Bilin söylediklerini duydun. Hala sinema diyorsun. Bence bence yapılacak tek şey doğru eve gitmek. Hiç kimsenin sapıklığına kurban gitmek istemem. Bilmelisin Lavinia. Kadın düşmanı bu gece seni arıyor. Helen doğru söylüyor Lavinia.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 Ben tek başıma filmi seyreder sonra da eve dönerim. Delirmişsin sen Lavinia. Burada nasıl seni tek başına bırakırız? <Gülüyor> Bakın seyirciler bile filmin ne kadar komik olduğunu söylüyor. Biraz gülerek aklınızdaki kötü hatıralardan kurtulabiliriz. Nasıl? Biraz sakinleşebiliriz mi Fransin? Ya Evet biraz daha iyiyim.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 Biz salona girdiğimizde arkamızdan çizgili lacivert renkli bir adam girdi içeri. Eee ne var bunda? Şu kuru yemişli bilin tarif ettiği adam. Şimdi de senin tam arkanda <Gülüyor> duruyor. Tıklamaydı. Elbette. Çalar, Sen dönüp de bakma. Ben bakarım. <Gülüyor> ha, aman Allah'ım! Işıkları yakın! Işıkları yakın! Lan <Gülüyor> kes şu bağırmayı delirdin mi?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 ...beş dakikaya kadar elimde olacağım... ...güvende olacağım ve hemen... ...Frens'in ve Helen'e telefon edeceğim... <gülüyor> ...karşıdan bir adam geliyor... ...kim acaba... ...yüzü de görünmüyor... ...aman tanrım sakın kadın katili olmasın... ...bana doğru geliyor... <gülüyor> ...sakin olmalıyım korkmamalıyım... ...sıradan biri olabilir... ...hem bana saldırmaya kalkışacak olursa bağırırım...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 Kaldı. Ha gayret Lavinia. Biraz sonra dere yatağından çıkıp eski köprüye çıkacaksın. Ondan sonrası kolay. Lavinia neden aramadı? Benden sonra Helen evi bırakacak. Sonra da kendi evine gidecekti. Yoksa daha gitmedi mi? Keşke zorla da olsa onu benim evimde gecelemeye ikna etseydim. Hay Allah. E Belki telefon açayım bakayım geldi mi? Hadi, hadi aç şu telefonu canım ya. Aç ve ben evdeyim, iyiyim de. Hadi tatlım hadi. Ay yok daha eve varmamış.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 Burada köprünün merdivenlerini kırmanıyorum Biraz sonra köprünün üstünde olacağım Ondan sonra da evime giden yola gireceğim Bir 2 Üç Dört Beş Altı Sekiz Dokuz On On bir Ve on iki oh, Evet ah. Evet şimdi köprüdeyim Buradan dere yatağını ve diğer yerleri görebiliyorum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 Buralarda oturan biriymiş. <gülüyor> İyi ki bağırıp da imdat istememişim. Yoksa rezil olacaktım. Neyse. Ben de merdivenleri inip evime gideyim. Helen ile benden telefon bekliyor. Meraktan ölmüşlerdir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ah, o ne? Aşağıda ilerideki ağacın önünde biri duruyor. Ya, hayır. Ya şimdi kayboldu. İyi ama az önce orada birinin durduğuna eminim.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 Ah, evet, evet işte artık yerimde. Ah, evet, evet artık elimdeyim, Güvendeyim. Kurtuldum. Allah'ım. Oh, Evde olmak ne güzel. Işığı oh, yakmadan önce pencereden bakayım. Beni izleyen biri var mı yoksa... ...gitti mi? Onu anlamalıyım. Oh, eğer birini görürsem müfettişken diye ararım.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 B bırak Öldüreceksin Öleceksin öleceksin. Diğerleri gibi sen de öleceksin Dur Bırak Alamıyorum geberteceğim seni. seni geberteceğim Öteki beni nasıl kendi eylemine boğarak öldürürsem Seni de öyle öldüreceğim Hayır Hayır İmdat sonra bilin dışarı <gülüyor> Elisa'yı gördün değil mi güzelim lan? Onun dili de ağzından dışarı sarkmış. Polis! Bırak onu hemen. Yoksa tetiği çekerim. Hayır. Onu da diğerleri gibi geberteceğim. İmdat! Bu oluyor. Bana bak. Son kez ısrar ediyorum. Bırakmazsan tetiği çekeceğim. Hayır bırakmam. Benim bu dünyadaki görevlerim bitmedi daha. Bütün kızları öldüreceğim. Hepsini. Hepsini. Geber faizli. Sen kaşındın ahbap. Al bakalım. İyi misiniz bayanla? İyi misiniz? Az kalsın beni öldürüyordu. Tam zamanında geldiniz müfettiş. Ambulans çağırmamı ister misiniz? Hayır. Hayır iyiyim.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 Akşam sinemaya girmeden önce de dükkana uğrayıp patlamış mısır almıştık. Beni çok beğenen çizgili lacivert elbise giyen bir adama benim adresimi verdiğimi söylemişti de kızmıştık ona. Hmm. Bu konuda Bill size yalan söylemişti. Böyle biri hiç sormadı size Bayan Lavinia. Hmm. Iyi, i̇yi ama Bill neden bana yalan söylesin ki? Çok basit. Eğer bu gece sizi öldürmeyi başarsaydı şüpheleri sözünü ettiği o lacivert elbiseli adama çekecek ve cinayetlerine devam edecekti.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 Madem öyle neden kendiniz bana göstermediniz müfettiş? Neden gizlice arkamdan takip ettiğini söyler misiniz? Beni korkuttunuz. Bunun için <gülüyor> sizden özür dilerim Bayan Lavinya. Ama sizi takip etmek <gülüyor> yerine yanınıza gelseydim... ...sizi evinize kadar götürseydim... ...katil bizi birlikte gördüğünde kaçabilirdi. Bir dakika...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 Alo Helen. Aa, benim hayatım Lavinia. Hayır, hayır çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Aa, yalnız iyi değil, mutluyum da. Aa, bir dakika, bir dakika. Sevgili fethişim ne zaman evlenmeyi düşünüyor acaba? Demek teklifimi kabul ediyorsun ha? He? Hemen, hemen. Yani şey, yarın sabah. Aa, a, Helen hayatım. Ben... ...yarın evleniyorum. Relsin'i arayıp ona da verir misin bu haberi? Aa, lütfen çığlık atma. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? <gülüyor> Maliyi uyandıracaksın. Darısı başınızda evde kalmış kız kuruları. <gülüyor> <gülüyor> Evlenince nerede oturacağım? Senin evinde mi? Benim evimde mi? Aa, şey, benim evim oldukça küçük.